çeşitli olmayan inek bile tanımayan deveden başka hayvan bilmeyen deve sütü içen çadırda kalan erkeklerin de başörtüsü taktığı medeniyetle ilgisi olmayan kavramları sürekli Arap çağrışımı yaptı zihnimizde. Araplar Böyle medeniyeti olmayan, sokakları temiz olmayan, Mekke'yi Medine'yi bile temizleyemeyen anlayışı yüzünden, Arapların böyle görülmesi yüzünden, Arapların yoğunlukta olduğu bir İslami konuyu da maalesef hakkını vererek anlayamadı. Şimdi, ashab-ı kiramın ciddi bir şekilde sevdiğimiz halde onların Allah'ın cennetiyle mükafatlandırıldıklarına inandığımız halde Medine-i Münevvere'deki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kurduğu devletin bu çağda örnek alınmasına biz bile Müslümanlar olarak ikna olmak istemiyoruz. Bu 8 katlı 10 katlı binalarda bu uçakların inip kalktığı şehirlerde bu hızlı iletişim vasıtalarının bulunduğu dünyada Medine'de kurulmuş bir devletin yeri olur mu, olmaz mı diye düşünüyoruz. Neden? Hani şimdi diyecekler ki, ya Medine'de kurduğunuz devlet kaç asır ötelerde kurulmuş diyecekler. Ama kafirlerin bize enjekte etmeye çalıştığı, Roma hukuku, Roma anlayışı, Batı medeniyeti de asırlar öncesine ait olduğu için asırlar öncesini tenkit etmiyorlar. Eğer asırlar öncesini tenkit ederek başlayacaksan Roma kültürü Medine kültüründen de daha gerilerde. Dolayısıyla seninki daha irticai, seninki daha geri deneceğinden konuyu Arapların beceriksizliğine, işte çadır hayatı yaşayan bir millet veya benzeri biraz önce takdimde ifade etmeye çalıştığım kavramlarla Arapları düşük göstererek, Medine'deki hayatı düşük göstererek Medine'de kurulmuş olan medeniyetimizin çağlardan herhangi birisine, bu çağa, bundan sonraki çağa, cevap verebilecek temeli oluşturmayacağına insanları inandırmaya çalışıyorlar. Yani Araplar deveden başka hayvan gütmeyi bile bilmiyorlardı. Kaşıkla yemeyi bilmiyorlardı. Sanki 14 asır önce Orta Asya'da herkes kaşıkla yiyordu. Sanki orada bir bardaktan su içiliyordu gibi. Yani böyle bir toplu tenkitle ya da o zamanki hayat standartlarını düşük göstererek yaşam tarzlarını hakir göstererek insanların Arapların üzerinden çöl hayatı üzerinden İslam'ı beğenmemeleri, İslam'ı modern çağ, dünyanın e, teknikleştiği, dijitalleştiği bir çağda İslam'ı yeterli olmamak şeklinde ...yeterli olmayacak şeklinde... ...ayıplama mantığına dayalı... ...bir denkit var. Şüphesiz bizim... E, ...o zaman tren vardı Medine'de... ...diyecek halimiz yok. Elbette tren yoktu Medine'de. Elbette kaşıkla yemiyorlardı. Yok canım kaşıklar vardı filan... ...demiyoruz. Ancak... ...Müslümanlar olarak... ...Medine'de ne olduğuna... ...bizim ikna olmamız lazım. Şimdi burada çok ince bir hastalığın asıl mikrobunu teşhis etmek istiyorum değerli kardeşler. Biz Müslümanlar olarak namaz kılan insanlar olarak Allah'a ahiret gününe iman etmiş kimseler olarak elhamdülillah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i örneğimiz olarak gören kimseler olarak Ashab-ı kiramı bizden ölçülemeyecek kadar iyi Müslüman olarak gören kimseler olarak bir sıkıntımız var. Medine neresi kardeşim? Sorusunu cevabını tahlil edelim. Medine aklına ne getiriyor? Herkes mesela kalemiyle alsın. Medine deyince aklına gelen üç şeyi yaz desin. Bir Ravza-i mutahara otomatik cevap. İki Hz. Ebubekir'in kabri. Üç 7 mescitler, 4 uğur, hep bunlar adı. 300 tane de sorsan cevabımız bu. Müslümanlar olarak. Mikrobu tahmin ediyoruz kardeşler. Medine sana neyi yansıtıyor? İnşallah hacca gidip ziyaret etmeyi hatırlatıyorum. Bunlar hep duygusal cevaplar. Hayır. Medine Allah'ın örnek olarak insanlığa kurdurduğu vahiy ile kurulmuş tek devlettir yeryüzünde. İslam devletinin örneğidir Medine. Şimdi dikkat ediniz, Medine deyince ne hatırlıyorsun sorusunda Hz. Hamza'nın Buğut'taki mezarlığı diyen Müslümanın anlayışıyla. Medine bana 10 yıl içerisinde Allah'ın, Cebrail Aleyhisselam'ın talimatlarıyla kurulduğu İslam devletidir. Niye düşünmüyorum? İşte Araplar deveden başka hayvan bile tanımıyorlardı. Kaşıkla yemek yemiyorlardı. Aaa Araplar entari giyiyor, erkekleri bile entari giyiyor. Aaa başlarına bak, başörtüsü takmışlar gibi. Duygusal, basit, yöre farkını, sıcaklık, iklim farkının bile insanın giyimine etki etmeyeceğini zanneden, anlayış yüzünden. Yani bu neye benziyor biliyor musunuz? Şoförün birine demişler, Benzine çok zam yapılıyor, etkileniyor musunuz? Yok, ben hep 5 liralık alıyorum diyormuş. Ben hep 5 liralık alıyorum, hiç zamdan etkilenmiyorum. Şimdi Medine deyince Hz. Hamza'nın kabri, orada bir mezarlık varmış, minareler çok <gülüyor> büyük. Büyük minareli cami. Kardeşim, o cami değil ya, camiyle ne alakası cami sizin mahallede cenaze kaldırma merkezinin adı. O bir yer var ya cenazeleri kaldırmak için, cami dediğin o. O Mescid-i Nebi Allah insanlığa hangi hayat tarzıyla yaşayacaklarına dair örnek olarak kurdurduğu devletin kurulduğu yer orası. Orası tespih çekme yeri bile değil. tetik çekme yeri. Mescid-i Nebi de ashab-ı kiramın tespih çekmeye bile vakitleri olmadığı için. Bu ne biçim mescid ki, devlet orada kuruldu, hastalar orada tedavi edildi, ordu düzeni o mescidin bahçesinde kuruldu. Yabancı elçiler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyarete gelen yabancı elçiler orada kabul edildi. Devlet protokol törenleri orada yapıldı. Bunun neresi? Cami. Cami, o bahçesinde çocukların oynadığı sizin mahallenizdeki yerin adı. Hani namazdan hemen bir dakika sonra kilitleniyor. Namazdan beş dakika önce kazara açılıyor. İçeride kameralar da var artık. Ayakkabıyı denetleme numarasıyla cemaati de denetleyen kameralar da kondu. Eskiden melekler camilerde insanların amellerini yazardı. Şimdi kameralar insanların amellerini yazıyor. O cami işte, cami yok. Ama Medine'deki cami değil. Mescid-i Nebi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bilsekinin tahakkuk ettiği yer. allah Teala'nın gönderdiği on binlerce peygamberin tamamının hedefinin gerçekleştiği yer orası. Medine-i Münevvere'yi hacıların ziyaret ettiği tarihi bir yer olarak gördükçe bunu anlayamayız biz. Medine deyince Hz. Hamza'nın Kabri olarak hatırladığımız sürece Medine'yi bir şey anlamamız. Hacı efendiler Umre'ye gidenler Medine'ye giderler. E nasıl gitti? Bize çok iyi bir hoca rastladı. Ne rastladı sen? Hamza'nın kabrini bir anlattı ki. Haricah oldu gözlerimiz. Maşallah. Sonra sonra yedi mescitleri ziyaret etti. Sonra Uhud Savaşı'nın olduğu yeri hoca bir anlattı Allah razı olsun. Ya. Bir anlattı. Ya. Yani bu duygusal çizgi filmi istiyor. Hamza'nın kabri, öbür Ayşe annemizin kabri, mezarcı. Ne işin var mezarcılıkta kardeşim? Sana on gün kaldın orada, senin iman ettiğin devlet bu camide kuruldu diyen oldu mu kardeşim? Ama devlet içkicilere ait bir mefhum olunca tabii, biz de zaten devletin ilgisi yok. Devlet demek içgüdülerin, savuçların, çalan çırpanların bulunduğu kurum gibi algıladığımızdan biz. Hayır öyle değil kardeşim. İslam'ın bir devleti var. İslam'ın bir hayat anlayışı var. Faizi yasaklamış, zina yasaklamış, kumarı yasaklamış, alkol yasaklamış, emirler getirmiş, yasaklar getirmiş ve bu bir yerde tatbik edilmiş. Allah 10. yılın sonunda tamam tamam Dininiz tamam oldu buyurmuş. Tamam olduğu dediği şey ne? Devlet kuruldu, sistem oturdu, açılın şimdi diye Allah emir verdi. İşte Medine budur. Medine budur. Medine'yi yanlış tanımamızın bedelini, yanlış tanımamızın bedelini çocuklarımıza bile ödettiriyoruz. Nasıl ödettiriyoruz? Çocuklarımızın yaramazlıklarına, eğitimlerine, yetişmelerine, saç tıraşına vesairesine varıncaya kadar filan hadis kitabına bakalım demeye ihtiyacı hissetmiyoruz. Filan fakih ne demiş, bunu demeye ihtiyacı hissetmiyoruz. Neden? Çünkü pedagoglar. Çünkü Avrupa'daki eğitim sistemleri bu işten anlar. Ashab-ı çocukları hep 15 yaşında doğmuştu zaten. Hepsi sakallı doğmuşlardı. Onlar çocuk yetiştirmediler. Onların çocukları blue çağ sıkıntısı yaşamadığı için. Biz tıbbımıza varıncaya kadar, tıbbımıza varıncaya kadar yemek içme kültürümüz, oturup kalkma ahlakımız, medeniyet neyse, medeniyet denen şey neyse Medine eksenliyiz biz o konuda zaten medeniyet kelimesi Medine'den alıncıdır. Medine kelimesinden Müslümanlar medeniyet diye bir kavram üretmişler. Kelimenin aslı Medine kökenli uygulamasının Medine'ye inşallah her şeyi Roma'ya satılmış. Zihinlerimizi şöyle bir ters çevirmek zorundayız kardeşim. Medine hacıların ziyaretgahı hacılar ziyaret ediyor. ...ve başka bir işe yaramıyorsa eğer, o zaman hacıların ziyaret etmesinin dışında işe yaramayan Medine... ...Hacc'e gitmeyenler için, umreye gitmeyenler, Medine'yi ziyaret etmeyenler için hiçbir değer ifade etmiyor demek ki. Biz namazımızda Medine eksenliyiz. Namazımız Medine'nin namazıdır. Orucumuz Medine'nin orucudur. Sadakamız Medine'nin sadakasıdır. Siyasetimiz Medine'nin siyasetidir. Ahlakımız Medine'nin ahlakıdır. İnsanlığımız Medine'nin insanlığıdır. Biz Medine'ye bağlıyız. Medine'de kurulmuş olan sisteme bağlıyız. Ondan sonra da Medine'den sonra da Abbasiler kuruldu, Selçuklular kuruldu, Osmanlılar kuruldu bunlar da adı İslam olan devletler şüphesiz. İsimleriyle bir problemimiz yok. Ama Medine'de Allah'ın Peygamber'in kurdurduğu devletle Osman Bey'in torunlarına kurdurduğu Osmanlı İslam devleti aynı değil. Birinin kurduranı Allah, birinin ki Osman Bey. Aralarında ne kadar fark var? Bir Müslüman çıkıp Osmanlı devletinde filan iş yanlıştı diyebilir. Abbasilerin devletinde filan iş yanlıştı diyebilir ne ayıptır nedir doğru Doğruysa dediğim, doğru. Ama hiç kimse çıkıp, Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zekat uygulaması yanlıştı diyebilir mi? Allah'ın kurdurduğu devletle bu fark var. Yeryüzünde Adem aleyhisselamdan yüzde yüz Allah'ın iradesine göre kurulmuş tek devlettir Medine devleti. Süleyman aleyhisselam ben melik oldu. Davud Aleyhisselam da krallık yaptı. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biri Allah'ın şeriatını kamiyle uygulayamadı. Niye uygulayamadı? Din zaten kemaline tam ermemişti. Yahudiler vefasızlık yaptılar. Desteksiz bıraktılar. Ashab-ı onda biri kadar vefa göremedi ki Süleyman Aleyhisselam Yahudilerden. Bu nedenle kardeşler Medine kelimesini zihinlerimizde değiştirelim. Medine, Hazreti Hamza'nın kabrinin ziyaret edildiği yer değil. O, <gülüyor> Medine topraklarında bir toprağın yerinin adıdır. Biz Medine'den başka İşşan şey alıyoruz. Biz gittiğimiz her yere medeniyet götüreceğiz derken her yeri Medine yapmak istediğimizi söylüyoruz. Buna aslında inanıyoruz. İmanımız böyle, bunda bir sıkıntımız yok. Ama bize sundukları, bizi sürüklemek istedikleri mecra Medine'yi sadece hacıların ziyaret ettiği yere dönüştürme mecrasıdır. Medine ne demek? Hacca gidersin. Haccını yaptıktan sonra hurma almak için de oraya gidersin. Hurma almak için, çok iyi, Medine vurmak çok güzel. Hem daha hoş. Bir orada pazar var, o pazara gideceğim. Hayır, öyle değil. Hurma burada da var. Hurma, Medine'nin kutsalı değildir. Bir Müslüman, Medine'den hurma getirmese, Medine'de hurma yemese, dinine zarar gelmez. Ama Medine'de, 1430 sene önce, ne olduğunu bilmeyen çok tuzaklara düşer. Medine İslam tarihinde önemli bir yer filan değil, İslam demek zaten. Medine hayat tarzı. Bizi zorladıkları Müslüman olarak zihnimizi bulandırmaya çalıştırdıkları nokta şu Medine'de tamam Allah bir devlet kurdurdu, bu devletin başına peygamberini getirdi. şimdi biz neye inanıyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adım bile Allah'ın isteği dışında emir dışında hareket etmemiştir el böyle. bir harf bile kendiliğinden konuşmadı. Allah ne murad ettiyse ne emir buyurduysa onu konuştu. böyle de olması gerekiyordu zaten. <gülüyor> şimdi Medine'de 10 yıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sistem kurdu, insanları yetiştirdi, medeniyetini tesis etti, bu dünyadan öyle ayrıldı. Feda halk de perçinlendi bu iş. Böyle inanıyoruz, iman ediyoruz. Şimdi bizi ikna ettikleri, ikna etmeye çalıştıkları, aldattıkları nokta şu. Doğru, biz de Müslümanız. Çok da ahlaklı bir peygambermiş, insanları çok güzel yetiştirmiş, çok güzel ama, e şimdi Medine'de insanlar kerpiç evlerde yaşıyorlardı. Şimdi bu apartmanda aynı şeyleri nasıl yapacağız? Biz öyle bir binada oturuyoruz ki asansörsüz de o bina. Şimdi kerpiç evlerde oturulan bir mantıkla apartmanlarda oturulan mantığı uyuşturmak mümkün değil. Hristiyanlara karşı mantık olur. İtiraz. Bir başka itirazları, e, o zaman hayat çok basitti, nasıl basitti, e, bir hurma yiyorlardı, arka ekmeği yiyorlardı, e, gazoz yoktu mesela, zavallar gazoz bile bulamamıştı. Ondan diş macunu yoktu, E onun için işte diş macunu yoktu diye bir odun göstermiş peygamberimiz, bu odunla dişlerinizi temiz edilmiştir. Ne oluyor şimdi? Şu demek oluyor, şu noktaya getiriyor bizi. Yani diş temizliği konusunda maşallah Peygamber çok iyi davranmış. Bak diş temizleyin diyor. Ama e bu odunla olmaz bu zamanda şimdi. Niye olmaz bu odunla? Misvak tepikleri şey, onlar odun diyor, biz misvak diyoruz E bu odun, onların değiniyle söylüyorum, e bu odun diş temizle kardeşim. O zaman nasıl temizlenir? O zaman ki farklı bir misaf değildir. Çünkü o zaman o insanlar senin yediğin gibi ağırlığın kadar bir yıl içerisinde kendi ağırlığı kadar yağ yediği insan. Kakaodan çikolata yapılıyor onun içine daha yağ götürüyor. Kahve içiyorsun kahvenin içine boyarak yapıyorsun kahvenin rengi de Düşlerimizi bizim karşımız kulanyayla bile temizlemek için değil. Bırak sen Senin yaşam tarzın tabi değil. Ne kadar yani herhangi bir yiyecek var mı ona boya katmadan yapılıyor olsun. Bakkaldan aldığın hazır yiyecekler arasında boya katılmamış bir yiyecek var mı? En iyisi böcekten böcekten ezip böcekleri bir boya yapıyorlar da tabi oluyor o iş olması. Bir dayak atıyorlar ona. Bir de petrolden boya yapıp, o boyadan yiyeceklere katıyorlar. Elbette senin karşısın dişini misva, fırça, zımpara herhangi bir şey temizlemezsin. Zaten günde üç defa, dört defa bir sürü katkın maddeli fırçalarla fırçalandı halde insanlar üç ayda bir gidip dişçilerde zımparaya vurduruyorlar dişlerini. Bildiğiniz zımpara. Zımparaya. Gidiyorsunuz dişçinin ötürü zırr zımparayla temizliyor. Başka türlü temizlemez bu dişler. En azından, en basitinden kardeşim, Allah elma yaratmış, o elmayı dişleyerek yesen dişlerini de temizlenecek, diş de farklı. Elmayı bile ısırmaya üşenen bir nesilsin, elbette sana Medine'nin misfağı hayret versin. Elbette o mislak tabi insanlar için, hayatın kıymetini bilenler için. Sen bir yaşından beri gazoz istiyorsun, içtiğin gazoz dişini öldürmüş, mideni delmiş sana ne yapsın Medine'nin glikozlu hurması? Burada kardeşler değil ben diş sağlığını anlatmıyorum şimdi ama misvanıma bahane yaparak böyle bir odun parçası diye misvanımı alet ederek Medine'yi gözümde nasıl düşüp düşürüyor? Onu anlatmayacağım. Onun için mi yani bu kadar teknolojiye, bu kadar sağlık gelişmesine rağmen onun için mi insanlar hastanede sürünüyor? Ashab-ı e, hiç hastane, sağlık karnesi, ondan sonra aşı maşı olmadıkları halde, hiç böyle sağlıkla ilgili bir kavramları olmadığı halde onun için mi 90 yaşına kadar yaşadılar? Onun için mi her birinin 15-20 çocuğu oldu? Kim daha sağlıklı şartlardaydı? O odunla temizledikleri dişlerle midelerinde ülser olmadı. Bizim zımpara yaptır, bilmem, şu macun şuna engel, bu flörürlü, bu bilmem dedikleri halde niye ağzımız hastalık makinesi gibi hastalık üretiyor? Asabi Gramal hangi hastanede tedavi gördüler. Mübarek bizim çocuklarımız ana karnındayken aşı görmeye başlıyorlar. Ana karnında çocuk delik delik oluyor, ilaç yemeye başlıyor. Anne hamile olacak, hamile olduğu müjdesini alır almaz ilaç üstüne ila ilaç, ilaç üstü anne bakımında, bebek bakımında, ana da sakat, doğurduğu da sakat. Niye? Hani kabahatleri misafirdiydi? Hani o odun parçasıydı, senin şu plastik diş fırçaların, maşallah ne sağlıklı bir nesil yetiştiriyor. Kardeşim, demek ki meselemiz bizim, o odun parçasında, senin de lüft fırçanda değil, yaşam tarzı senin batık bir hava. Sen yani tabiattan kopmuşsun, robot gibi bir hayat yaşatılıyorsa, iğneyle, boya boyayla ayakta duruyorsun. Kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, herkes ölüm adayı olarak dolaşıyor. Yani sağlam bir insan, sen sağlam, mısın sağlam? Yok yok sen bir, bir, bir, bir baktırsan, sende bir, bir, bir kanser işareti var, de bak adam bitti. Yoksa da gitti zaten. Nasıl olmaz bende kanserde? Emekli olanlar niye hemen en yakın hastaneye yakın bir yerde e, ev tutuyorlar? Çünkü emekli olduktan sonra muhakkak üç günlüğü hastaneye gitmek gerekir, niye ondan? Bizi aldatıyorlar. Medine'yi basit gösterir. kendi kurdukları medeniyet isimli canavarlığı bizim gözümüzde abartıyorlar. Yok öyle bir şey kardeşim. Bana ne senin medeniyetinden yaşama garantim yok, huzurum yok, gürültüsüz bir saatim yok. Medeniyetin senin olsun. Çöl benim olsun, huzurlu oluyor. Kardeşiz. Babanın oğluna borç vermedik. Oğlunun babasına borç vermedik. Dünürlerim birbirlerine selam vermedik. Kardeşler birbirlerine bir araya gelmedi. Abi, kardeş sadece bayramda selamlaşıyor. Senin medeniyetin bu. Kimse kimseye bir lira borç vermiyor. Aman borç diye telefona bakmıyor kimse. Muhatap borç istiyince Kaza ara 5-10 kuruş olan birine selamünaleyküm, nasılsın dedim ilk cümlesi işler çok kötü, işler çok kötü, çok kötü, çok kötü, ödeme sıkıntımız var. Kaza ara %1 belki borç isteyeceksin, onun için önceden sana adam cevap veriyor, sen borç isteme diye. Senin medeniyetin bu, Medine medeniyetinde de Abdurrahman etine, af Mekke'den Medine'ye muhacir olarak gittiğinde Saadet-i Rebi ne dedi ona? Bak dedi, Medine'de benim durumum fena değil. Şu tarlalardan beğen. Beğendiğin senin olsun. Sen garipsin burada dedi. Sen sonra Mekke'den karını bıraktın. Geldin. Yanlışsın. Benim üç tane hanımım var. Dirini boş da onunla evlen. Middeti geçirince kadınsız dolaşma buralarda dedi. Medeniyet ve medeniyet. O da medeniyet. Bu da medeniyet. Al sana abinden üç lira borç. O da haklı vermemekte. İki hafta sonra vereceğim diyorsun. İki sene sonra isteyince çatladın mı daha getirecektik diyor. Medeniyet bu. Efendim kredi kartı faciası varmış memlekette. İnsanlık gitmiş, borç kavramı gitmiş de. kredi kartın gittiyse ne yapayım ben seni ya? Biz, biz ölmüşüz kardeşim ağlayanımız yok. Neymiş? Medine'de mısvak ağacı var. O odunla dişlerini temizliyorlar. Hayır hayır. Mesele onların derdi mısvak meselesi değil. Hor gösterme meselesi. Asıl gaye. İnsanlık mıdır, diş fırçası mıdır? Asıl gaye nedir? Ben insan olarak mutlu olmadıktan sonra, yarınımı huzurlu görmedikten sonra, akşam evime kapandığımda, çocuk çocuğumla, huzur içerisinde olmadıktan sonra, ben çölde yaşasam ne olur? Yüksek binalarda 56. 70. katta yaşasam ne olur? Kat sayısına göre benim insanlığım artmıyor ki. Medine bizim medeniyetimizin aslıdır. Devlet anlayışımız Medine'dir. Hangi devlet anlayışı istiyoruz biz? O ağacın altında yamalı cübbesiyle uyuyan devlet başkanını istiyoruz. Bizans evçisi Medine'ye gelmiş Müslümanların lideriyle Ömer bin Hattab'la görüşecek. Anh. Sormuş Devlet başkanınız nerede konaklıyor? Ağacın altında uyuyan bir ihtiyarı göstermişler. Orada oturuyor demişler. O da gitmiş bir ağacın altında uyuyor. bu adam. Üstü başı yırtıp, söküp. Ve bu adam İran. İrandan Hindistan sırrına ulaşmış. İran'ı düşünün Hatay. Gelin Arap yarımadası bugünkü Libya. Afrika böyle büyük bir devletin başında bu. Bir daha sormuş adam. Ben Müslümanların devlet başkanı ile görüşüyorum. Bizans'tan geliyorum demiş. Elçiyim ben. Uyuyor dedik ya sana demişler. Ağacın altında uyuyan adam mı gösteriyorlar? O onun sarayında ise imparatorun, Bizans imparatorunun köpeğine bakan adam ondan daha borçudur. Öyle alışmış adam. Gelmiş başında durmuş bakmış Ömer'in meşhur sloganını söylemiş. Adil de, de ya amel demiş. ''Adaletinle buralarda duyur hale geldi'' demiş. Adil olduğun için ağzının altında uyumakta sakınca görmüyorsun. Onun başındaki adamlar zalim despot oldukları için korumalarının yanında bile uyumaktan korkuyorlar. Bizim devletimizin formülleri Medine dedi. Ahlakımızın formülleri Medine dedi. Sadakamızın formülleri Medine'dedir. Biz Medine ekserli ümmetiz. Başkentimiz Bağdat olmuş, başkentimiz Şam olmuş, Kahire olmuş, İstanbul olmuş, çok mu önemli? Önemli olan bizim akidemizin, yaşam tarzımızın ne kaynaklı olduğudur. O da Medine kaynaklıdır. Medine'den yola çıktık elhamdülillah. Ümmet olarak biz Medine'den yola çıktık, Ondan sonra Kahire'ye uğradık, Bağdat'a uğradık, Şam'a uğradık. Nereye uğradıysa önemli değil artık. Ama akidemiz, ahlakımız, insanlığımız, medeniyetimiz bize ait ne varsa biz Medine bağlantılı yaşamak zorundayız. Bizim burada kendi içimizde ikna olmamız gereken mesele şudur. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Kurduğu devlette tren yoktu. Bu doğru. Uçak da yoktu. Ne vardı? Deve vardı. E şimdi biz trenli bir hayatı, uçaklı bir hayatı, otomobilli bir hayatı, develi bir hayata nasıl kıyas edeceğiz? Burada bir çekim. Kıyassız o Ölçümlenmesi mümkün olmayan bir durum yok kardeşler. Neden? Çünkü önemli olan benim bindiğim şeyin vasıta olması mıdır? Yoksa elimdeki alete direksiyon, dizgin başka bir şey demem mi önemli? Önemli olan benim ulaşmam. Bu ulaşmamı sağlayan araç deve olmuş, dizginlerini de elime almışım ben. Bu bir tarz. Otomobil olmuş, direksiyonunu elime almışım. Bu da bir tarz. Her ikisinde de Peygamberim aleyhissalatü vesselam bana debeye bin, trene bin, öküze bin, böyle bir şey söylemiyor. Ne diyor bana? Vasıtaya binip haram olan bir yere gitme diyor. Eğer helal olan bir yere gidiyorsan istersen füzeyle gidi. Camiye gideceğim ben. E, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam yürüyerek gitti, ashab yürüyerek gitti. Sen küzeyle git. Evinden oraya sıçrayarak git. Camiye git önemli olan. Oradaki evler kerpiç evlerdi. Bizim evlerimizi bir görsen uu, çelikten evler yaptık biz. Allah yapmayın demedi ki. Komşuluk hakkına riayet edin dedi. Yani ev kerpiç ev olunca komşuluk hakkı oluyor da beton ev olunca beton evde, çelik bir evde ahşap bir evde komşuluk hakkı mı olmayacak? Medine'de bizim yaşam tarzı olarak algılamamız gereken şey fiziki boyut değildir. Medine'nin doğurması değildir bizim için kutsal olan. Biz helal ve haramlar biliriz. Yenir mi yenmez mi biliriz? Giyilir mi giyilmez mi biliriz? Araplar Entari giymişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle giymişler. Ama bizim ölçümüz tesettürdür. Tesettürü sağlıyor olduktan sonra entari giy, çuval giy, hasırdan elbise yap, koddan elbise yap. Nereden yaparsan yap. Çelik elbise yaptın, yap, aleviyundan yap. Önemli olan ne? Tesettürü sağlasın. Namaza engel olmasın. Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, sofrada, yerde yedi. Masada yemek haram mı? Hayır. Ne haram? Haram olan ne? Abartılı yemek yemek haram. Yenmeyecek şeyleri sofraya koymak haram. Yedi, sekiz çeşit yemekle sofraya oturmakta risk var. Sofranın yerde olması Medine tarzı değildir. O Medine'nin şartlarından dolayı oluşmuştur. Eğer biz helal yiyoruz, midemizi tahrip etmeden yiyor, yemeği nimete takdir edilir bir şekilde nimet olarak anlaşılır bir şekilde önümüze koyuyorsa sofrada yememizde Masada yememiz arasında bir fark yok. Ama Allah'ın ve Peygamber'in Yasak ettiği bir şeyi sen sofraya koyduysan Yer sofrasında yesem ne olur bunu? taburede de ne olur? Medine farkımız bizim Helaller ve haramlar üzerindendir. Ne yiyeceğimiz, ne yemeyeceğimiz üzerindendir. Masada yiyip yemememiz önemli değil. İsttiğimiz, yediğimiz şeylerde Alkol bulunuyor mu? Bulunmuyor mu? Önemli olan bu Domuz mamiri bulunuyor mu? Bulunmuyor mu? Bir başka önemli olan bu Soframıza helal yollarla mı geldi? Bir başka önemli ölçü bu Bu kurallara uyduktan sonra Medine'de sofrada yenmiş Sen evinde masada yiyor Olabilirsin Bir sakıncası yok Medine'de kardeşler Kılınan namaz Öğrenin farzı dört reka İstanbul'da bu değişmedi. Niye değişmedi? Allah böyle söyledi. Medine'de faiz haramdır. İstanbul'da niye helal olsun? E bu zamanda ekonomi değişti. Hiç alakası yok. Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz faizi yasaklayıncaya kadar ki dönemde Faiz bugünkünden daha fazla yaygındır. Çok fazla yaygındır. En güçlü geçim kaynaklarından birisiydi. Sanayi hiç yoktu. Tek geçim kaynağı faiz. Faiz, yemeğin masada yenip, sofrada yenmesi gibi, üzerinde tercih uygulanabilecek bir alan değil. Faiz Allah'ın kesin yasaklarından biri. Bir Müslüman, Genç bir bayanla sekreter adı altında aynı odada çalışabilir mi? Çalışamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında var mıydı öyle bir şey? Yoktu. E onların büroları yoktu da onun için işte sekreterleri de olmuyordu. Yanlış bir şey bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sekreterden bahsetmiyor ki. Bir erkek bir bayanla kalvet halinde yalnız bir yerde kalmasınlar diyor. Bunu sadece sekreter'e uygulanıyor ki efendim aleyhisselam. Senin evinde de böyle olmasını istiyor. Aleyhisselatü vesselam Bir bayanın kocasının abisi veya kardeşiyle evde yalnız kalmasını da yasaklıyor. Bu kadar basit. Bir hanım, kocasının erkek erkek olan abi ve kardeşleri erkek kardeşleriyle evinde yalnız salmış yani kendi evinde geliyor kocası yok e, kocasının kardeşi geliyor yok Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ölümdür diyor bunu kabul etmeyin diyor. bu kadar hassas bir ölçüyü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem koymuş sekreter bağlantısı sen nasıl ararsın ki Medine'de önemli olan ölçüler Kardeşler, Medine'yi mezarlıktan, hurma pazarlığı seviyesinden yükseltmemiz lazım. Medine deyince, eğer aklımıza hurma, mezarlık, büyük minare, şaşalı bir cami, böyle şeyler aklımıza geliyorsa, henüz fikriyatımız çocukluk seviyesinde demektir. İmanımız bizim bir çizgide gittiğimizi gösteriyor. Müslüman olduğumuzu, göğsümüzü gele gele söylüyoruz. Almat İslam'ının tarihini dendiğinde gideceğin son noktam Medine'dir. Hayatın Medine'de başlamış. İman Medine'de başlamış. Ama şimdi Medine üstü örtülü bir şehir haline gelmişse sadece mezarlıklarıyla evet. anılıyorsa bu neyi gösteriyor? Biz İslam deyince mezarı hatırladığımızı, hurmayı hatırladığımızı, işte minare hatırladığımızı, yaşam tarzını aklına getirmediğimizi gösteriyor. Hayır. İslam minare değildir. O minarelerin hiçbiri Bilal-i gördüğü şeyler değildir. İslam minare değildir, ezandır. Ezan da kavramdır. Taş yapı değildir. Allah en büyükse ezan var demektir. Eğer para daha büyükse, kadın şehveti, erkek şehveti daha büyükse, minarelerden Allahu Ekber denmesinin çok ince bir ayrıntısı yok artık. Bir müezzin düşününüz, ezan okuyor, bankada parası var, bankadan da faiz alıyor. E bu müezzinin okuduğu ezanın bir içeriği var mı? bilal Habeşi'nin hayal salat derken insanların koşa koşu camiye geldiği heyecanı bu müezzin ezanından duymak mümkün mü? Bunların temelinde kardeşler Medine'nin mezarlık olarak görünmesi var. 10 gün Medine'de kalıp bir Müslümanın 10 gün içinde edinildiği kültür, hatıratı sadece mezarlıktan, cami minaresinden ibaretse Kurma pazarından ibaretse bir de mesela e, hacıların hatıratındandır böyle çok önemli şimdi yıllarca kalıyor orada haçta işte bir ay bir ay yıllarca orada kalıyor gelir şimdi valla bildiğin gibi değil Mekkeliler çok kaba mübarek ne dinilleri. evliyat mı hesabı ya şimdi bak böyle çok sosyolojik tarihler yapacak araştırma şirketi olarak gitmiş neden? Çünkü onun Medine'ye gittiğinde şöyle bir sıkıntısı var. Mekke'de hacının işi çok. Tavaf edecek, umre yapacak. Tavaf için mesela bir tavaf etmek yarım gün yoğunluğunun ona gitmesi demek. Dinlenmesi gerekiyor. Medine'de böyle iş yok. On gün avale olurlar. Yani avale olduğu için gider yurmasını alır vesaire. Boş olunca da Haram-ı sohbetler filan vesaire. Ondan sonra bunların hepsi sosyolojik tahlile dönüşür. Geldiğinde Medine muhteşem ya. İnsanlar orada hepsi peygamber terbiyesi görmüş belli oluyor. Adam peygamber terbiyesi görmüş. Pazarlık edecektim ya sen Türk'sün pazarlığa gerekir. Al istediğin fiyattan dedi adam. Heh i̇şte medeniyet dediğim bu yani. Gene iki kat pahalı aldı ayrı bir konu. Öyle dedi ya onu anlıyor. Sonra Medine çok mübarek yer. Hepsi Türkçe öğrenmiş. Esap Türkçe biliyor. Bütün dünya dillerini biliyor esnaf orada. Dünya her yerinden hacı geliyor? Herkesi 15-25 diyecek kadar o dilden biliyor. Şimdi burada kardeşler, mikroskop hangi mantığa oturduysa o mikrobu buluyor. Medine çok mübarek yer. Niye mübarek? Kurma istediği fiyatlar almış. Biz Neyin kavgasını yapıyoruz? Hayatımızda hurma eksikti de hurmayı ucuz bulduğumuz yerden mi de yaşamamızı devam ettireceğiz? Bizim kavgamız medeniyetimizin köklerinin sökülmesi üzerine değil mi? Yani illa devlet basında mı İslam'ın zayiatını konuşacağız? Evlerimizde İslam var mı? Kısımlıklarımızı İslam alatı üzerine kurabiliyor muyuz? Medine'nin yokluğu, Medine'yi hurmadan, mezarlıktan ibaret, minareden, esnafının ucuz vermesinden ibaret gören mantığımız evlerimizde de bize eziyor. <gülüyor> Müslüman anneler, Müslüman babalar olarak, hafız çocuklar olarak, Kur'an bilmiş, terbiye bilmiş, fıkıh bilmiş çocuklar olarak evlerimizde niye biz Müslümanlığın zevkini tadamıyoruz? Niye iş yerlerimizde maşallah, tebalik Allah, Allah bereket versin levhaları bulunduğu halde bereketten iz yok? Niye esnafın sözüne güvenilmiyor? Niye herkes birbirinin malında gözü var halde yaşıyor? Yani biz İslam'ın yokluğunu sadece sokaklarda, işte devletler arası ilişkilerde hissettiğimizi düşünüyoruz. Ben evimde yaşadığım süre, iş yerimde yaşadığım süre e, uluslararası ilişkilerin üzerindeki etkisinden yüzlerce defa daha fazladır. Asıl eksiklik evlerde. Evlerde de Medine kayıp. Ama bu eksikliği ben nerede hissediyorum? İşte on gün, sekiz gün Medine-i e kalıp imanına ait devletin Allah'ın kurdurduğu Peygamberine kurdurduğu asabı kiramın emekleri, alın terleri üzerine kurulan devlete ait bir hatıra veya bir cümlecik yakalamadan İstanbul'a geri dönen Hacı Efendi'nin üzerinden zahiyatımdan tahlil ediyorum zaten. Dönüp de Medine'de, Haram Şerif'te şu kadar kapı var. Maşallah ya, sayı say bitmiyor be. Ne yaptın sen? Bir kilometrelik büyük bir alanda bir mescit var, o mescidin kapılarını saymış. Onun yerine otursan da orada bir düz Kur'an okusan olmaz mıydı? Bir yere gidiyorsun kardeşim. O yer, senin mezarlıkta üzerine okunmasını beklediğin Kur'an'ın ayet ayet indiği bir yer. Şimdi sorulur, Medine'de ne yapayım ben? Umreye gidiyor ya, ne yapacaksın? Bu soruyu sormak bile yanlış. İnsan eline Kur'an-ı Kerim'i alır, oturur, nereye oturursan burada en az 30-40 ayet inmişti diye heyecanla o ayetleri okuruyor. Oturduğun yerde <gülüyor> eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seyce etmediyse öbür sahabe etmiştir muhakkak. Tarihin bu kadar, yüz yüze insanın avucuna kadar geldiği başka bir yer yok ki. Muhaç meydan muharebesi yapılmış. Şimdi üzerine şehir kurulmuş. Ne muaç var, ne meydan var şimdi. Mescid-i Nebi öyle değil ki, elimdeki Kur'an'ın indiği yer, Cebrail'in girip çıktığı yer Bu duygusal anımızı bile biz hurma pazarıyla veya işte diğer sözünü ettiğimiz beton görüntüleriyle, esnaf dedikodusuyla geçirdikten sonra kardeşler birilerinin çıkıp mesela Medine'de ağaçla millet işlerini temizliyormuş. Adamlar deve gitmekten başka bir şey anlatıkları yok diye benim medeniyetimin orijinalini, aslını tenkit etmesine söyleyecek bir sözüm yok artık. Müslüman bile meseleyi hurmadan ibaret görüyor. Bu ziyaret ettin. Ne anladın Uğud'dan? Oradan sen fedakarlık nasıl yapılıyormuş? Allah için can nasıl veriliyormuş? Nasıl kadını ile erkeği ile peygamberin etrafını etten kemikten surlar örmüşler? Ben de döndüğümde inşallah ben de Allah'ın izniyle peygamberime hizmet edeyim diye bir karar verip gelmedikten sonra film seyretmişsin, guğudu ziyaret etmişsin. İslam'ın beş şartından biri mezarlık ziyareti değil ki ibret almak, binbir şartından hepsi ama. İbret alması gereken bir ümmetiz biz. Bunun için kardeşler bugün zihinlerimizde bir değişim yapmamız gerekiyor. Medine hurma pazarı değil. Değil. Böyle bir şey yok. Hurma pazarı değil. Mescid-i Nebi cami değil. Hani mevlütler okunuyor, cenazeler gidiliyor. Ondan sonra işte ölülerin beklediği morglar bahçesinde falan, öyle yer değil. Orası Mescid-i Nebi. Kur'an inen yer. Allah'ın yeryüzünde kurdurmayı murad ettiği İslam devletinin kurulduğu yer. Müslümanların örneği, Kur'an'ın yaşandığı yer. Mescid-i Nebi bu. Efendim, Uhud'a gittik. Uhud mezarlık değildir. Mahalle, orada bir fedakarlıklar yapılmış. Şirk yüzünü göstermiş. Nifak yüzünü göstermiş iman yüzünü göstermiş Kur'an Bu üç sahneyde Şirkin, nifakın, imanın Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Önünde o meydanda Nasıl imtihana girdiklerini Şirkin azgınlığını nasıl gösterdiğini Nifakın çirkin yüzü nasıl ortaya çıktı iman Nasıl abideleşti göklere kadar Yükseldi Uhud'da Bunu anlayıp geri gelirim ben Cennetül Bekhe ziyareti Hemen Efendimiz Aleyhisselam'ın mescidinin yanı başındaki kabristanlık. Orada bir bakıyorsun bir uçtan öbür uca ortalama 20 bin sahali var o kabristanda. Osman İbni Affan orada, Efendimizin hanımları orada, Ayşe annemiz orada, kızı Fatıma orada. Bizim gözümüzde türlenen ne kadar büyük insan varsa hepsi orada. Hacı Efendi'nin hatıralarını size anlatayım. Hayır Araplar bir taş bırakmamışlar taş üstünde ya. Yok kardeşim Ayşe'nin mezarını arayan yok. Öyle diyecek yerde ey hacı baba şunu desene sen şu fani aleme bırak. Bir zamanlar ta Horasan'dan Dibya'ya kadar toprakları idare eden Osman'ın başında tek bir taş yok. Altı cennet gibi bir toprakta yatıyor ama. Demek ki önemli olan toprağın altını hiyat etmekmiş. Üstünde taş olsa ne olur olmasa ne olur canım Allah Allah. Düşünüp geri gelsene sen, bir de düşünsen sen hayatı teptebe içerisinde geçmiş, belki bayram namazlarını bile kılmamış insanların üstünde saray gibi mezarlıklar var. Ömrü Allah'a secde ile geçmişlerin üstünde tek bir taş yok. Ama teptebe ile geçmiş, cariyeleri keyif sürmüş, padişahların mezarının üstünde hiç de mi ezilmezler, depremlerde kafasına taş da mı düşmez orada? Koca koca binalar var. Demek ki dünyayı ibadetle dolduranın üstünde taş olmuyor. Dünyayı cariyelerle, keyiflerle, saltanatla dolduranın üstünde de taş yiyorlar. Bundan böyle bir hibret alıp gelsene. Medine ziyaretinin mantığı bu. Yok. Oradaki mezarlığı Araplar ne hale getirmiş. Senin mezarlığın mermer sultanlığı oldu da çok işe yaradı sanki. meselemiz bizim mezarlardan ibret alma meselesini mezarlardan mimarlık projesini neredeyse bir kentsel dönüşümle mezarlıklara yaptıracaklar Çünkü çok modern görünecek mezarlıklar bunlar hepsi zihnimizin nereye takılı olduğunu gösteren işte kardeşler Araplar tenkit edilirken işte Araplar şöyle tarihi boyu bedeli adamlar filan derken o cümlelerin altından Başka manada çıkıyor. Evet, ırk olarak veya şimdiki Araplar olarak ne överiz ne söveriz. Millet bir mi millet. Yani İngilizle arabın Arap'ın ne farkı var? İman parlamadıktan sonra alnında onun. Yani mümin bir İngiliz, Allah'a iman eden, sabah namazı kılan bir İngiliz, sabah namazı kılmayan sosyalist bir Araptan, Milyar kere değerlidir Allah katında, bizde de öyle tabii. Ne olursa olsun. Sabah namazı kılmış. Delisi ne renk olursa olsun. ırkı ne olursa olsun. Arap'mış. Kureyş, Ebu Cehil de Kureyş'ten. Ebu Leheb de Kureyş'ten. Ee, küçük çocuklar, beş yaşında çocuklar bile tebbet yeda bir hep diye kıyamete kadar lanet okuyor ona. Arap olması, Efendimizin amcası olması bir işe yaradı mı? Önemli olan bizim... Araplığımız, Türklüğümüz, İngilizliğimiz değil ki. imanımız önemli. Kardeşler, Medine şehir adı değildir. O şehrin adı Yesrib'dir. Şehir olarak adı Yesrib'dir. Medine, Resulullah'ın nuruyla nurlanıp, medeniyet merkezi olduğu zamanki adıdır. Dolayısıyla biz Medine'yi iyi bir şehir, hurma pazarı olarak göremiyoruz. İçimizde alevlenen hasretin adıdır Medine. O hacıların göstermelik gözyaşlarının hiçbir değeri yok gözümde. Hamza'nın davasına tutunsana sen ölüsüne tutunmuş. Ciğeri parçalanmış. O Hamza'nın ciğeri kime feda oldu onu düşün sen. Hamza'nın davası Hamza'dan değerli. Hamza o hale gelmeden on sene önce müşripti. Beş kuruş değeri yoktu Allah katında. Aynı Hamza'ydı. Ebu Cehil'in de kafası kopmuş olarak yan tarafta bir çukurda duruyor. Bir değeri var mı? Üstelik de Ebu Cehil ile Hamza akrabalar. Önemli olan Hamza'nın ciğeri değil, ciğerini feda ettiği şey verdi. Dolayısıyla Medine'den ben sistem tazelemesi yaparak geri gelmem gerekir. Medine'yi onun için ziyarete gitmem gerekir. Ben Topkapı Sarayı'nı İstanbul'da niye ziyaret ediyorsam, Medine'ye gidiş mantıklarımdan birisi de o. Üstelik de bir farklı ki, Medine'yi ziyaret maksadım benim kimse, o da orada elhamdülillah. Ona da selam verip geleceğim, diye düşünüyorum. Kardeşler, meselemiz bizim şehirler meselesi değil, iman meselesi, İnsanlar meselesi değil, dava meselesidir. Allah. Medine'ye burada kavuşacağımız günlerimizi yakın etsin.